Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fıkhın, e, namaz bölümünü konuşurken sünnet namazlar diye bir bölüm açmamız gerekiyor. E, Fıkıh kitaplarında nafile namazlar diye de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 İlk sünnetiyle öğretip çocuğu yaz günü bitmez tükenmez 13 rekat mıdır ne kadar 15 midir diye sayıyı bile şaşıracağı kadar uyuklar vaziyette e, çocuğu namazdan soğutmaksa 10 yaşından sonra kılarsın bu sünneti yavrum deyip e, 4 rekatı indirim yaparız. Aslında o indirim de yani bizim yaptığımız indirimdi Allah Teala'nın e, listesi böyle geldiği için bize.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 Namazların nafilelerini kesinlikle ihmal edip ikinci sınıf haşa görmeyiz. Ne'udübillah Allah muhafaza buyursun. Şimdi müekked sünnet namazlardan söz edebiliriz. En e, müekked sünnet namaz e, sabah namazının iki rekat sünnetidir.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 Yalnız şunu unutmayalım. Hiçbir namazın mecburi olan kıraati yoktur. Hiçbir namazın mecburi olan kıraati yoktur. Tavsiyesi Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnet olarak uygulanır. Sabah namazının sünnetinde olduğu gibi. Bir başka müekked sünnet, öğlenin farzından önce dört rekağı bu tek selamla yani blok olarak dört rekaat kılınması da sünnettir bunun. Öğlenin farzından sonra iki rekaat daha sünnet vardır. Bu da aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetlerindendir. Aynı şekilde akşam namazının farzından sonra iki rekaat sünnet Yatsı namazının farzından sonra iki rekaat sünnet, Cuma namazından önce ve Cuma namazının farzından sonra dörder rekaat sünnet, hepsinde de birer selam olacak. Yani ikindinin sünneti gibi kılınmayacak. Bunlar sünnet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 Güneş sabahleyin doğar, bir 40 dakika kadar kerahat vaktidir. Ağır kerahat vaktidir. Ondan sonra o kerahat vaktinde hiçbir ibaret yapılmaz. Ondan sonra başlar bu. Öğlenin kerahat vakti başlayıncaya kadar devam eder. 2 rekat da kılınabilir. 4 e, rekat da kılınabilir. Ama en az 2 rekat, şöyle orta halli 4 rekat, 8 rekat e kadar çıkılabilir.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 namazıdır. Buna gece namazı da diyebiliriz. Teheccüd, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra gecenin üçte üçte üçü ne kadardır? Yatsı namazının vaktinden sabah namazının vaktine kadar. Olan vakit gece vaktidir. Yatsı ile sabah namazının vakti. Akşam değil ama. Yatsı ile çünkü akşamla genelde bir buçuk, iki saate yakın zaman farkı var yatsı arasında. Yatsı namazını kıldı mı Müslüman?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 İstihareyi yaptıktan iki gün sonra içine bir soğukluk gelir. Heh, hayırlı değil. Hız gelir içine. Heyecanı artar. Hayırlı. Evlilik içinde böyle. Evlilik içinde böyle. Mühim sünnetlerdendir ama mühim oyuncaklardan biri değildir. İnsan e, yapmayacağı bir iş için istiharem çıkmadı diye sünneti bu işe e, alet etmez. İstihare ile ilgili dersimiz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 10 defa tekrar Sübhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber denir. Sonra rüküye gidilir. Rüküde bu 10 defa daha tekrar edilir. Sübhane Rabbi değil ama. Rüküde Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber 10 defa denir. Rüküden kalkınca 10 defa daha tekrar edilir. Secdeye gidildiğinde... 10 defa da bu tesbih tekrar edilir. Ee, iki secde arasında da 10 defa söylenir. Ve ikinci secdede de 10 defa söylenir. Böylece bir rekatta 75 defa ''Sübhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber denmiş olur.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 Müekket e, sünnetlerde saydık ya bu müekket dört rekat dendiğinde müekket sünnet o farz sünnet farz gibi kılınır. Dolayısıyla birinci oturuşta sadece tehiyyatı oturulur ayağa kalkılır. Ama dört rekat denmeyen iki rekatta olur denen sünnetler selama kadar olan bölümüyle birinci tehiyyatı da oturur yani tehiyyatı okunur, teşehud, salli barik okunur. Ondan sonra ayağa kalkılır. Yeniden namaza başlıyor gibi istiftah duasıyla yani Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ile başlanır. Bu da sünnet namazlar arasındaki farklılıklarındandır. Ha, burada e, bir şeyi e, özellikle e, şey, Tehiyyetül Mescid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 teravih namazı ile ilgili bir hüküm zikredelim. Teravih namazı bir defa müekket sünnettir. Müekket sünnettir. Ashab-ı kiramın bu konudaki uygulaması ve ümmetin alimlerinin icma'ı vardır. İcma. Yı. Yani alimler teravih namazı diye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 Gençleri bahane edip insanlar kendilerine keyif aradılar. Bunu yapan imam peygamber aleyhisselamın makamında durduğunu unutan bir insandır. Mazeret çok basit. İşte gençler teravihe gelmiyor. Gelmese gelmesin. Geldiler de Ramazan'dan sonra camiye toplayabildin mi insanları? Gene gelmeyen gelmiyor. Evet...